İslam'da yüzüstü yatmanın hükmü nedir demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzüstü yatılmasını uygun görmemiş. Bir hadis-i şerifte Hazreti Ali ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diyalog olmuş. Hazreti Ali Efendimiz evinden ayrılmış camiye gitmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızına sormuş nerede beyin kocan camide ya Resulullah deyince. Efendimiz de oraya gidince Hazreti Ali'nin yüzüstü yattığını görmüş. Ve ona kum ya eve turab. Toprağa bulanmış biraz detaylı Ali'de. Tabi o zaman da günümüzde olduğu gibi mescitler halılarla döşeli değildi. Evet. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şekilde uyumanın hoş olmadığını, uygun olmadığını ifade etmiş. Dolayısıyla eğer bir zaruret yoksa, eğer bir ihtiyaç yoksa, sağlık gereği öyle yatma zorunluluğu yoksa uyumamak daha doğrudur diyebiliriz.